İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel Merhabalar. Günaydın Günaydın hocam Günaydın efendim. Herkese Günaydın iyi sabahlar. Evet, haftalar. yok. Çok teşekkür ederiz. Size de iyi sabahlar ve iyi haftalar efendim. Nedir haftanın karikatürleri? Nasıl bir gidişat? Ya bu sabah şey Martin Luther King'de başlamak istiyorum. E, Martin Luther Junior King. E, onu anarak başlamak istiyorum. Çünkü bugün e, 15 Ocak Amerika'da e, rahip ve aktivist doktor Martin Luther King'i anma günü olarak ilan edilmiş King 15 Ocak 29'da 1929'da dünyaya gelmiş yani Nazım Hikmet'ten tamı tamına 27 yıl sonra niye öyle diyorum dinleyicilerimiz hatırlattı eksik olmasınlar 15 Ocak aynı zamanda Nazım Hikmet'in de doğum günü evet onu biz de tespit ettik yani saatli Marif takviminde de vardı ve günün. evet Demek ki, demek ki ha. duyurmuşuz yani. Evet, daha evet. ne? Peki. Biz yine de teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. 15 Ocak, e, dedim, e, yani Türkiye'de tatil günü değil ama Amerika'da resmen e, tatil bugün. Yani bankalar, bütün resmi daireler falan kapalı. kapalı. E, bir özelliği daha var. E, bugün Amerika'da Afro-Amerikalı bir kişinin, anısına olan tek anla günü olması. Bilindiği gibi Martin Luther King 39 yaşındaydı. Bir suikast sonucu yaşama veda etmişti. Kendisi ırkların eşitliği için haksızlıklara karşı direnirken hep şiddete karşı olduğunu vurguluyordu. Ve bu görüşlerin nedeniyle de 64 yılında ona Nobel Barış Ödülünü vermişlerdi. Ee, bir de e, kahramanın Rosa Parks olduğu hatırlıyorum e, Açık Radyo'da da e, Açık Gazete programında siz anlatmıştınız uzun uzadıya, Rosa Parks olayını Montgomery otobüs e, boykotu olayı vardı. Bir Aralık e, 55'te e, Rosa Parks adında yine bir Afro Amerikalı Alabama'da o Jim Crow e, yasaları gereği bir beyaza e, yerini vermesi gerektiği halde e, otobüste karşı geliyor, kalkmıyor ve bunun içinde tutuklanıyor. E, King bu olaydan sonra Montgomery otobüsü olayını yani düzenli boykot daha doğrusu. Bir boykot düzenleniyor ve bir yıldan fazla sürüyor bu boykot. Bu süre zarfında hiçbir Afro-Amerikalı otobüse binmiyor. Öyle olunca ortam geriliyor tabii. O kadar ki yani King'in evi bombalanıyor. E, o esnada e, boykot esnasında King tutuklanıyor. E, en sonunda da e, bir buçuk yıl e, geçtikten sonra e, Amerikan Yüksek Mahkemesi eyaletler arası otobüslerde ve diğer ulaşım araçlarında ırk ayrımcılığını kanun dışı ilan ediyor. ve e, Yani bir anlamda savaşı da e, King Kazanmış oluyor. E, bütün bunları niye anlatıyorum? E, bugün Luther King'i alma günü. E, ben de kısa bir çizgi romandan söz etmek istiyorum. Çizgi romanın adı e, Martin Luther King ve Montgomery hikayesi. 1957 yılında e, yayınlandı bu. 16 sayfalık. Küçük, minik bir e, çizgi. Minik dediğim yani boyları yine A4 e, boyutunda. Fakat bu e, 16 sayfa. Öyküsü de gerçekten çok büyük günümüze kadar ulaşıyor. Çizgi romanda bir yandan Rosa Parks ve Montgomery direnişi anlatılırken King şiddetsizlik ilkelerini savunuyor ve şiddet içermeden nasıl direnileceğini özetliyor. Metinlerini Afro Hussler ile Benton Rastig yazmış bu çizgi romanın. Cy Berry'de resimlemiş. Öyküsü de tamamen bu Montgomery boykotunu anlatıyor. Fakat tahmin edeceğiniz gibi, edeceğiniz gibi bu çizgi roman Amerikan ana akım çizgi roman endişesi tarafından da tamamen görmezlikten gelindi. Ee, ne var ki ilk etapta 250 bin olarak e, basıldı ve bütün engelleme çabalarına karşın sivil e, halk grupları, liselere ve okullar arasında geniş çapta da dağıtılmış e, zamanında. E, önce Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde daha sonra Latin Amerika'da, Güney Afrika'da, Orta Doğu ve diğer coğrafyalarda da e, dağıtılmış ve düzenlenen çeşitli e, şiddet içermeyen protesto hareketlerine de ilham kaynağı olmuş. E, çok ilginç bulduğum bir not daha verip e, ondan sonra karikatür anlatmaya geçeyim. İzninizle. E, ergenlik yıllarımda diyeceğim. Hayranı Hı -hı. olduğum. 60'larda bizde e, Hoş adıyla bilinirdi. Önce Vatanda sonra Milliyet Gazetesi'nde yayınlanırdı. Bir çizgi bant vardı. onun e, Evet, al -Karp. E, Mercer e, Martin Luther King'in hayranıymış o da. E, şimdi neresi ilginç diyeceksiniz. E, Alkalp aslında bir e, cumhuriyetçi yani sağcı ve demokratlardan da pek hasretmezdi. E, buna rağmen e, bu sözünü ettiğim o çizgi romanı kendi sahibi olduğu stüdyoda ücretsiz olarak yayınlamış. E, 250 bin lüsa bastırmış tam renkli olarak ve 10 sent kapak fiyatıyla e, satışa sürülmüş. E, hikaye burada bitmiyor. 2008 yılında düzenlenen Amerikan İslam Kongresi esnasında çizgi romanın Arapça ve Farsça versiyonunun binlerce kopyası Orta Doğu'daki demokrasi savucularından da dağıtılmış. Ve çizgi romanın, bu, bu çizgi romanın 2011'deki Mısır devriminde protestolarda da katkıda bulunduğu söyleniyor, öyle ifade ediliyor. Şimdi ben bu sabahki program için Martin Luther King karikatürleri araştırırken karşıma da çok ilginç bir karikatür çıktı. 67 yılında çizilmiş bu karikatür. Alabama'da Birmingham News gazetesinde yine editoryal karikatürler çizen o dönemin tipik çizgisiyle e, karikatürler çizer. 2011 yılında yitirdiğimiz e, ünlü bir karikatürcü Charles Brooks e, imzasını taşıyor bu karikatür. E, ve bence bu karikatürün en önemli yanı o yıllarda King'in gerçekleştirdiği protestolara e, kamu'nun kamuoyunun nasıl e, baktığını göstermesi bakımından çok evet, ilginç. Çok ilginç hakikaten. Yani karikatürde Martin Luther King'i bir caddede karşısına dikilmiş bir e, muhabirle konuşuyor ayak üstü röportaj verirken görüyoruz. Arka planda ise e, ortalık karma karışık tam bir yangın yerine dönmüş. Kırık şişeler, camlar, işte sökülmüş olan parke taşları her yere saçılmış bunlar. Mağaza vitrinleri kırılmış, muhtemelen yağ, yağmalanmış da. Bir arabanın kaputu e, açık alevler içinde yanıyor. E, yerde de böyle 1.80 uzanmış yatan Sanıyorum bir polis memuru e, var. E, King ise karşısındaki gazeteciye gayet sakin bir şekilde yarın bir başka şiddet içermeyen yürüyüşe önderlik etmeyi planladım diyor. Şimdi muazzam bir tezat var tabii bu karikatürü görünce şaşırdım. E, Charles Brooks çizer karikatürist Charles Brooks 60'larda Amerikan Editoryal Karikatürcüler Derneği Başkanlığı'nı yapmış, ırkçılık karşıtı ve Alabama'da yayınlanmasına rağmen e, The Birmingham News'taki köşesinde sürekli Cook-Lux Kland'ı e, en fazla eleştiren e, çizerdi. E, buna rağmen Brooks o tarihte King'in o şiddet içermeyen protestolarını eleştiren böylesi bir karikatür çizmiş. Asa bunun nedeni de e, King'in şiddet içermemesi gereken yürüyüşleri esnasında polisin e, bir takım kışkırtmaları sonucunda büyük olayların çıkmasıydı. Hakikaten de King'in son yürüyüşü 25 Mart 68'de e, Memphis'te temizlik işçileri e, grebini e, destekliyormuş e, ve o anda kendilerine istilacılar adını veren ve tamamı Afro-Amerikalılardan oluşan bir grup genç, e, Mağazaların camlarını falan kırmaya başlamışlar. Olay tamamen şiddete dönüşmüş ve polisin müdahalesi sonucunda 16 yaşındaki bir protestocu da polis tarafından vurularak öldürülmüştü o zaman. 50 kişi de yaralanmış. E, King bu olayın hemen ardından yeni bir protesto eylemi daha yapmayı planlamıştı. Ancak maalesef 4 Lisan'da fırsat bulamadan suikaste kurban gitti. Çok ilginçtir. Bu karikatür e, bu olaylardan önce çizilmiş ve ...sanki bu olayı anlatıyor gibi. Evet, evet. Ee, bir, bir şey daha... ...King öldüğünde... E, ...çantasındaki evrakların arasından... ...bu anlattığım... ...karikatür çıkıyor. Bu karikatür gazeteden çek, kesilmiş... ...bir kupür şeklinde... ...ve çevresine de el yazısıyla notlar yazılmıştı. E, bu karikatür... ...aslında bir mektup olarak... ...bir vatandaş tarafından... E, ...King'e gö gönderilen bir mektupmuş... Ve çantasında e, taşıyormuş onu. E, mektupta da yani bu karikatürün çevresinde özetle sen e, işte İsa Mesih'in, İncil'inin bir vaizi nasıl bu kadar e, riyakar, aldatıcı iki yüzlü olabilirsin falan diye e, şiddetsizlik diyerek insanları aldattığından söz ediyordu mektupta. Yani böyle ilginç bir e, olay, karikatür dünyası böyle. O yapmış yani. <gülüyor> şiddete, öyle mi? Yani öyle algılanıyor. Zaten e, bir araştırmaya göre e, son dönemlerinde artık Amerikalıların %75'i e, bu şiddetsizlik eyleminin şiddete dönüştüğünü falan e, görüp karşı çıkıyormuş. İyi bir şey okudum. <gülüyor> e, biz Martin Şiddetsizlik eylemine mi karşı çıkıyorlarmış? Evet. Şey. Evet. E işte evet. Çünkü nede yani dönüşüyor. Edward Barnays'i de hatırlayalım burada bir kez daha. Bu halkla ilişkilerin kurucusu Freud'un yeğeni ha, olan evet. büyük insan diyelim. O işte zaten her şeyin halkla ilişkilerden ibaret olduğunu neyi söylersen ona demokrasi bu demek diye yazıyor zaten. Kesinlikle tabi. Halkla ilişki. Demo. PR yani. Evet, public relations çok evet. ciddi bir e, sorun ve şimdi de şey belirdi zaten dünyada da e, tamamen mesela en büyük halkla ilişkiler firması Edelman'ın aslında e, son derece vaatlerde bulunmasına rağmen işte petrol ve diğer fosil yakıtları önleyeceğiz diye Aynı zamanda gizli şey ilişkileri çıkmış dünyanın en büyük fosil yakıt e, savunucusu ve dehşet verici olan kok kok ailesiyle yakın ilişkisi varmış, bir sürü para almış orada. İyi, evet, önce iletişim. Önce iletişim. Önce iletişim. Göbelsi değil mi? Ee, evet, büyük Peki. atası. O. Evet. evet. Ee, peki Martin Luther King'e bir günaydın dedikten sonra e, Norveç'ten çizen karikatürcü dostumuz yine Firis Kutal. E, Ocak ayı için bayağı hüzünlü bir envanter çıkarmış. E, Kutal'ın beş portre ve bir haritadan oluşan e, bir anma karikatürü var. Adı da Ocak ayı için Requiem. Requiem. Yani anma. Ee, hangi portreler var bu karikatürde? Ee, yukarıdan aşağı, soldan sağa gideceğim. Önce gazeteci Uğur Mumcu'yu görüyoruz. 24, 24 Ocak 1993'te katledilmiş. Mumcu'nun sağında Onat Kutlar var. O da 11 Ocak 95'te öldürülmüş. Onat Kutlar'ın yanında bu kez 8 Ocak 96 tarihinde öldürülen ee, yine gazeteci Metin Göktepe yer alıyor. Alt sırada maalesef portre dizisi sürüyor. Ee, sol başta 19 Ocak 2007'de öldürülen Grant Dink'i ee, onun gülümseyen bir portresini görüyoruz. Kutal tarafından çizilmiş. Grant'ın yanında e, bu kez hukukçu ve yazar Profesör Doktor Muammer Aksoy yer alıyor. O da 31 Ocak e, 31 Ocak 90'da öldürülmüş. Yani insan e, Firuz Kutal'ın bu portrelerini yan yana görünce Ocak ayının bir an önce sona ermesini mi istiyor? Bilmiyorum ama Şubat farklı mı? E, daha Şubat'ın ilk günü bir Şubat 79'da Abdi İpekçi öldürülmüştü. Evet. evet e, peki Kutal'ın karikatürüne döneyim. E, Portrenin altına bir de e, Türkiye haritası çizmiş Kutal. Bu haritanın e, bize göre sağ yarısı. Yani Türkiye'nin e, Doğusu, e, hayaletler ve, ve kuru kafalarla doldurulmuş. E i̇şte Ali Bilge'den devam ediyorum ben de gibi. Ölü ölü simgesi e, bunlar, hayaletler, kuru kafalar. Adları da var. Diyar Bekir ölüleri. Tarih 13 Ocak 2016. Yani bu tarih muhtemelen çözüm sürecinin bittiği tarihtir. İyi evet. bilmiyorum. Evet, evet, şeyden bahsedildi. Ya biraz önce de Ali Bilge ile de evet. azıcık konuşurken Selahattin Demirtaş'ın savunması hatta savunmanın ötesinde tarihi bir belge niteliği taşıyan şeyinde çözüm önerilerini de söylemiştik. Evet. evet. Bu karikatürle ilgili benim söyleyeceğim de bir şey var. Firuz Kutal'ın çok kişisel bir görüş olacak ama artık söylemekte fazla da bir sakınca olmadığını söyleyebilirim. Ben burada karikatürleri çizilmiş olan Beş kişinin, yani diğer Diyarbakır, Diyarbakır ölülerini hesaba katmıyorum. Orada kişisel şey yok zaten. Yani karikatürde belirtilmemiş ama evet. e, buradaki insanların beşte dördünü bizzat tanımış olduğumu da dehşetle biraz da fark ettim. Yani Uğur Mumcu ile çok arkadaşlığım olduğunu Onat Kutlar'a da abi dediğimi söylemeliyim. Evet. Çalışmalarından dolayı özellikle Hrant zaten programcımızdı. Bugün hı hı. Muhammed Aksoy da e, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ilk girdiğim yıldan itibaren hocamdı. E, Filus Kutal bu çizimi e, Ocak ayı için e, Reküen diye adlandırdı. Yani yitirdiklerimiz için bir e, ağaç çizmiş ama kimin nedeni hatırlamıyorum şimdi. E, Kutalım bu çizimi sanki e, aramız, aramızdan ayrılanlar için değil de sanki yaşayanlar, e, geride kalanlar için bir aslında. Evet. Aynen öyle. Yani, bir seda. Evet. Kişisel açıklamayı yap, yapmam doğru muydu bilmiyorum ama dayanamadım. Yok iyi olur. Evet. Peki, geçtiğimiz hafta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlandı. Şimdi Wikipedia diyor ki, gazeteciler, Çalışan Gazeteciler Günü gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1962'den beri 10 Ocak günü düzenlenen Türkiye özgü bir kutlama günü imiş. 61'de 212 sayılı Fikir İşçileri Kanunu yürürlüğe girdiği 10 Ocak günü 62-71 arasında çalışan gazeteciler bayramı adıyla kutlanmış. 71 yılındaki o 12 Mart askeri müdahalesinden sonra ülkede gazetecilerin bazı hakları geri alınmış. Bunun üzerine de kutlama gününün adı çalışan gazeteciler günü olarak değiştirilmiş diyor Wikipedia. Ee, 10 Ocak gününde çalışan gazetecilerin yanı sıra karikatürcüler de çok çalışır, onu söyleyeyim. Ee, Gazetecisi hakları ile ilgili bol miktarda karikatür üretilir. Bunlardan bir tanesi, e, bir tanesini geçen hafta sosyal medyada gördüğümde e, vallahi gülmekten kendimi alamadım. E, bu karikatürü Sevda Deniz çizdi. Karikatürde eski zamanlardan kalma bir çocuk var. E, ...kafasındaki kepiyle böyle bağırarak koşan bir gazeteci çocuk. Yanlandırmışsınızdır gözümüzde. Hı hı. Çok nostaljik bir görüntü aslında. Evet. E, bu karikatürün gerçek bir fotoğrafı bile vardır. Şimdi hatırlamıyorum kimin çektiğini ama... E, ...işte gazeteci çocuk koltuğunun altına bir deste gaz almış. Sağ elinde gazetelerden birini e, havaya kaldırar koşuyor. Koşarken de havazı çıktığı kadar bağırıyor. Yazıyor, yazıyor diye... Ee, bu karikatürün yanılmıyorsam yanlış hatırlamıyorsam bir versiyonunu daha anlatmıştık geçmiş programlarımızda. Evet, evet. Yaz yazamıyor yazamıyor diye haykıran bir çocuktu o e, fakat Sevda Deniz bu sözcüğü tutmuş e, tam da günümüze denkleşen bir sözcükle güncellemiş gazeteci çocuk koşarken e, bir yandan elindeki gazeteyi gösteriyor bir yandan da bağırıyor yalıyor yalıyor evet yani Gülelim mi ağlayalım? <gülüyor> İkisi birden. İkisini birden. Yurt dışına çıkalım yine. Ee, i̇lk durağımız tabii ki layık Adalet Divanı, Divanı. Önce BBC'den alıntıladığım bir haberi okumak istiyorum. Hocam lütfen yorum yapmayın. Ee, haber şöyle. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gazze'deki Filistin halkına soykırım yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açtığı İsrail Laheydeki Uluslararası Adalet Divanı'nda sözlü savunma yaptı. İsrail'i temsil eden avukatlar soykırım iddialarını reddetti. İsrail'in Gazze'de sivil halkı korumak için operasyon yaptığını öne süren temsilciler Hamas'la yakın ilişkileri nedeniyle davacı Güney Afrika'yı suçladı. Sivil evet. halkı korumak. Sivil halkı korumak. Yani lütfen, lütfen söyleme fırsat, yok çok ciddi olarak söyleme fırsatı buldum. Evet. Bir de zaten buna ilaveten şeyi de söyleyebiliriz. Tarihin en büyük riyakarlık örneği. Örneklerinden biri. Burada Holocaust, Holocaust, kimin? efendim? Bu laf kimindi? Riyakarlık evet, mı? Evet, tarihin en büyük riyakarlık örneklerinden biri diyen şey, Yemin Netanyahu tanıyor musun? Duydun mu? Ee, tarih boyunca duyulacak bundan sonra galiba. Yani e, evet. tarihe kazılıyor adı. Ee, Bakın şunu söylemek istiyorum ben. Holocaust dünya tarihinin görmüş olduğu, belki de tarih boyunca işlenmiş olan en büyük insanlık suçuydu. Yani ben bu konuda karikatür çizilmesine de hep karşı çıktım. Ee, tartıştım da İranlı dostlarla da tartıştım. Ee, bana göre Holocaust'un mizahı olmamalı, yapılmamalı yapılmamalı. E, hatta vaktiyle e, hatırlayacaksınız Roberto Benigni'nin Hayat Güzeldir bir filmi vardı. Onu bile eleştirdim. Yani e, böyle bir e, olayın, böyle bir insanlık e, vahşetinin, böyle bir e, insanlık suçunun aslında karikatürü yapılmamalı, mizah yapılmamalı. E, bugün Gazze'de olup e, biten onlarca e, yani yani e, Orada olanlarla ilgili yüzlerce karikatür çiziliyor. Yaklaşık ben 3 aydır bu programda içinde kan olan, ölüm olan Gazze karikatürleri anlatmamaya çalışıyorum. Eleştiri karikatürleri, evet onları alıyorum ama. Yani böylesine büyük bir trajedinin de olmamadı. olmamalı. Ben yani bilemiyorum. Fakat BBC'nin az önce okuduğum haberi sizin sabah da yaptığınız, sanki haber değil de kara mizahı yapıyor ya, inanılır gibi ha. değil. Evet <gülüyor> Patrick şapat'ın karikatürüne bakmak istiyorum İsviçreli e, Patrick Şpat e, la Adaletvandan bir enstan tane resmi respetmiş bize e, karikatürün sol tarafında e, Güney Afrika avukatı e, ya ben e, şeyi yaparken çeviri yaparken galiba atlarındaki isimleri ülke isimlerini yazmayı unutmuşum atlamışım e, sol tarafta Güney Afrika'nın Avukatı var. Hukuki temsilcisi oturduğu sandalyeden e, böyle ayağa kalkmış. Sol eliyle yan tarafta duran e, o da İsrail temsilcisi. Onu göstererek yargıçlara soykırım yapmalarını yasaklayın diye sesleniyor. Öte yandaki İsrail temsilcisi ise o da ayağa kalkmış. O da aynı şekilde sağ elinin şirait parma parmağıyla Güney Afrika temsilcisini yargıç heyetine gösteriyor. Ve bu sözcüğü kullanmalarını yasaklayın. Diye bağırıyor. Hangi sözcüğü işte soykırım sözcüğünü yasaklayın diye bağırıyor. Evet. Yani cenosit. Evet. Tarihin gördüğü en büyük riyakarlık dediği işte bu zaten şey. Bin yemin Netanyahu'nu. Evet. Ee, peki. Geçen hafta e, hangi karikatürü seçti hatırlıyor musunuz? Ben hatırlatayım. Evet. Hani dünyamız böyle başın ellerinin arasına ha, evet, almıştı. Evet, kara evet, kara böyle evet. kendisini kurtaracak bilgili, dürüst bir idareci, bir lider, lider arayışındaydı. Derken arkasından bizim e, mini, fa, minik şey mini, Mickey fare yanaşıyor omuzuna dokunarak. Bak ben buradayım. Ben Aradığım buradayım, dürüst, değil, bilgili, evet, cesur, lider benim demişti ya. İşte bu hafta e, karikatürcü Can Baytak bize bu, bir aday daha bulmuş. Hem de böyle e, bu mikifare gibi kurgu değil, gerçek bir kişi. E, dört karelik e, karikatürün ilk karesinde herhangi bir partinin genel başkanını makamında otururken ve yardımcılarını paylaşırken görüyoruz. Bana bakın diyor, tüm partiler e, allı pullu adaylar açıklıyor. Çabuk bana masum, dürüst, çalışkan, halkın gözünde pırıl pırıl bir başkan adayı bulun diyor. Şimdi fırçayı yiyen ve talimatı alan iki yardımcı pür telaş e, parti il başkanlarından koşarak çıkıyorlar ve çok geçmeden üçüncü karede bu kez pek de mutlu bir şekilde koşarak dönüyorlar. Ortalarında ise e, kollarından sürükledikleri ve silüet halinde çizildiği için yüzünü göremiyoruz fakat ağız ve gözlerinin içi şeklinden hiç de halinden hoşnut olmadığını anladığımız bir üçüncü kişi var. Ee, dördüncü karede düğüm çözülüyor tabi. Ee, i̇ki başkan yardımcısı afallamış bir şekilde koltuğuna gömülen başkana o buldukları kişiyi tanıtıyorlar. Sayın başkanım söylediğiniz özelliklere tam uyan bir aday bulduk. Soldaki kişinin sözlerini sağdaki yardımcısı tamamlıyor. 4C sınıfından sınıf başkanı Alican. Ne hoş değil mi? Dürüst <gülüyor> aday. <gülüyor> Aslında Jean Baytak'ın bu geçen hafta çizdiği karikatürü Fransa başkanı e, Emmanuel Macron gördü galiba ya yani bilemiyoruz tabii ama görmüş olabilir çünkü geçtiğimiz hafta Salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron e, biliyorsunuz Elizabeth Warren'ın e, istifa ederek ayrıldığı e, koltuğuna e, eğitim başbakanı baş, Gabriel Atalı getirdi 34 yaşında Atalı. Ülkenin en genç başbakanı oldu. Tabi Fransa'nın e, önde gelen karikatürcüleri de hemen konunun üzerine balıklama atladılar. E, Lühik mahlasıyla e, çiziyor. Cezayir kökenli Fransız karikatürcü Hişam Baba Ahmet. E, Frans 24 televizyonunda güzel bir karikatürü e, gösterildi. Aslında çok basit ve yalın bir karikatür bu. Karikatürde Fransa Parlamentosu'nda Bakanlar Kurulu'nun toplantı salonunu görüyoruz. O da henüz bomboş kimse gelmemiş. Fakat her şey hazır. Kocaman kristal avizenin altında uzun oval masa pırıl pırıl tertemiz parıldıyor. Muhtemelen birazdan bakanlar gelecek ve kendilerine ayrılan koltuklara yerleşerek çiçeği burnunda başbakanın ilk toplantıyı başlatmasını bekleyecekler. Ben masanın çevresinde 12 tane koltuk saydım. Başbakanın koltuğuyla birlikte 13 olacak. <gülüyor> Fakat başbakanın koltuğu doğal olarak da bir diğerlerinden biraz farklı daha yüksekte duruyor. Bu da normal. Renklere gelince yardım istiyorum. Bakanların koltukları deriden yapılmış muhtemelen. Ya tabadır evet. ya açık kahvedir ya, falan ele tanımlıyor. Evet, evet, aynen öyle. Evet, evet. Fakat başbakanın koltuğu farklı. Koltuğun kendisi onu biliyorum mavi renk. Mavi. Evet. Önünde de bir sarı tepsi var. O da sarı. <gülüyor> böyle bir tepsi. Şimdi karikatürü görenler tabii espriyi ilk anda anlıyor. Göremeyenler de eminim şu anda yeni başbakanın koltuğunu gözlerinin önüne getirebilmişlerdir. Evet bu bir bebek mama sandalyesi. Yeni başbakana böyle bir hoş geldin mesajı göndermiş. Cezayir asıldı karikatürcü Hik. Evet, Benden bu hafta bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Bir de herde bir şey seçeceğiz değil mi? Elbette. Bu bu bu hafta çok rahatsınız hocam. Evet. Özdeşi yok. Özdeş yok. Evet. <gülüyor> çok kişisel olacak ama Firuz e, Kutalı Ocak ayı için rekomemizi seçiyorum. Sen Harika. de söyledin ya. Yani evet. pek öyle güldürme, güldürme durumları yok bu sıralarda karikatür. Maalesef. Maalesef. Bunu da öyle seçelim ya yani urmumcu. Onat Kutlar Metin Göktepe, Ferant Dink ve Muammer Aksoy. Muammer Diğer Diyarb Bekir Ölüleri. Evet. Ocak ayı için reküme. Evet öyle yaptık. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür evet. ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar. Hoşçakal. Görüşmek Hoşçakal. üzere hoşça kalın.